Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı. Bugün oldukça zengin İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı sevgili Tuğçe Duygu Köksal arkadaşımız ve de bugün Diyarbakır'dan Avukat Mahsuni karamal arkadaşımız ki Mahsuni son yılların Türkiye avukatı bir gün İstanbul'da bir gün Ankara'da bir gün Diyarbakır'da Van'da Şırnak'ta, Adana'da yani çat kapı orada çat kapı burada hukuksuzluk ve adaletsizliğin olduğu her yerde Mahsuni arkadaşımız koşturuyor. Bugün de e, işleyeceğimiz konularda bize e, doğrudan katkılarını sunacak herkese hoş geldin diyoruz değil mi? Evet hoş geldin. Merhabalar. <gülüyor> hoş bulduk. <gülüyor> hoş bulduk ama girişgah biraz abartılı oldu abi ya sanki benim açımdan. <gülüyor> yok yok ben ben e, senin bu dönemdeki koşturmanı görünce gençliğimi hatırlıyorum. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz <gülüyor> mü yine kendisine çevirdi abi. E ben ben hoş birazcık, geldiniz diyorum hepiniz okuduğumuza da e, hoş özellikle buldum. E, bu e, güncel, e, sıcak gelişmeler için hemen teklifimizi kabul edip Nazanmadan programımıza katıldıkları için herkese bir dile getirmek istiyorum. Evet, Beklenen Şubat geldi. Beklenmeyen bir şey yok aslında. E, gerek Encü ve diğerleri hakkında verilen karar, hem Selahattin Demirtaş 2 kararında, hem İskeris Yelcoğlu kararında aslında e, belli edilmiş bir karardı. Belli bir sonuçtu. Bu arada... E, uygulamada bir değişiklik yapabilirdi Türkiye'de yargıçlar ve siyasetçiler ama yapmadılar. Bu yüzünü e, mahzuni meslektaşımızla konuşmak istiyoruz ama yine Karala hakkında e, verilen karara uyulmamasından dolayı İhlas Öztürk'ün işletilmesi vardı ki o da çok uzun zamandan beri uzatmalarla e, gündeme getirilmesi için yavaş giden bir süreç gibiydi. Şimdi o gün geldi ve ihlas prosedürü işletilmeye başlandı. Bu konudaki değerlendirmelerini de Duygu meslektaşımızdan almak istiyoruz. Dersiniz ilk söz Duygu olsun. Buyurun Duygu neler oluyor? Aslında, Azerbaycan'dan sonra as, neler yapılacak? Buyurun. Aslında bu süreci adım adım e, ahim kararı, anayasa mahkemesi kararı ve Türkiye'deki yerel mahkeme kararıyla Yine e, Duygu Hanım'la e, Açık Radyo izleyicileri e, anımsayacaklardır e, konuşmuştuk ve böyle bir sonun böyle bir aşamanın gelmesini e, Azerbaycan durumunu yaşamamamız dileğini e, düşünüyorduk e, ama e, o noktaya geldik. Evet Duygu Hanımcığım. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Tam da üzerine oldu aslında. Ee, az önce yayınlandı. Kavala'nın e, Türkiye'nin daha doğrusu ihlal prosedürünün başlatılmasıyla alakalı karar dün alındı biliyorsunuz. Henüz karar yayınlanmamıştı. E, bugün herkes zaten Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin sitesinden bu karara ulaşabilir. Evet. Kararda aynı zamanda kararın eki olarak hükümetin cevaplarını da görecekler. E, hükümet de az önce aslında Bahri Bey'in söylediği gibi e, uzun da sürdü dedi bu beklenti biraz. Fakat hükümet tam aksi iddiada. E, hükümete daha doğrusu devlet otoritelerine çok da bir e, yol bırakmadan e, bu prosedürün işletildiği kanaatlerini varam. Bazı cümleler kullanmışlar cevaplarında. Bunlara da bütün dinleyicilerimiz elbette ki Bakanlar Komitesi'nin sayfasından erişebilirler. Bugün yayınlanan kararın eki olarak. Biz dediğiniz gibi Açık Radyo yayınında çok tartıştık bu konuyu Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatılır mı başlatılmaz mı Azerbaycan örneğinden ders alınır mı bir çözüm bulunur mu ve ümidimiz oydu ki bu ihlal prosedürünün başlatılmaması aslında biliyorsunuz Aralık ayında bekliyorduk Aralık'taki yapılan toplantıda bir ihlal prosedürü çıkar mı çıkmaz mı diye bekliyorduk ama son kez hükümete bir şans verilmişti. Hatırlarsınız Aralıktaki toplantıdan sonra 17 Ocak'ta e, Kavala'nın da yargılandığı Gezi davasının duruşması olmuştu. Birleşen Gezi davasının ve o davada e, ya da onun öncesinde acaba bir tahliye söz konusu olur mu? Bunu bekliyorduk. Zaten Bakanlar Komitesi de hükümete, bu duruşmanın da olabileceğini, bu duruşmada da bir tahliye gerçekleşebileceğini e, düşünerek e, doğru olanı belki de yapıp 19 Şubat'a kadar, pardon e, 19 Ocak'a kadar süre vermişti. Ve 19 Ocak'ta bu sürede Hükümet cevaplarını sunduktan sonra da duruma göre 2 Şubat'taki toplantısında bununla ilgili bir karar vereceğini söylemişti ve beklendiği gibi de oldu zaten 19 Şubat'a kadar bir cevap verilmiş görüldüğü gibi. Fakat 17 Şubat pardon 19 Ocak'a kadar 19 Ocak'ta verilen cevapta bir değişiklik olmadı çünkü. 17 Ocak'taki duruşmada da tutukluluk incelebelerinde de itiraz üzerine verilen kararlarda Kavala tahliye edilmedi. Şimdi mesele Kavala'nın tahliye edilmesi... Edilip edilmemesi meselesi ve burada hükümetin aslında en temel itirazı belki dinleyicilerimiz ve sizler de takip edebilme şansı bulmuşsunuzdur. Dün Bakanlar Komitesi tarafından henüz karar yayınlanmadı ama hükümet bir açıklama yayınladı Dışişleri Bakanlığı. Twitter üzerinden de buna erişebilir dinleyicilerimiz ve şunu söylediler aslında bu açıkladıkları yayınladıkları açıklamayla. Evet. Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'deki tarafsız ve bağımsız yargıya müdahalesinin söz konusu olamayacağını, bu çerçevede kararın yargı mercilerine ait olduğunu, hükümetin üzerine düşen görevi yaptığını, bunu açıklamalarında da daha doğrusu cevaplarında da söylüyorlar, okuyabilirsiniz bu arada. Hükümetin üzerine düşen görevi yaptığını ve yargı mercilerine kararı ilettiğini, fakat takdirin onlarda olduğunu, zaten kavalanın, tahliye edildiydi. Hatırlayın lütfen. Ee, Gezi davasında beraatle karar sonuçlandığında 2020'de e, Kavala beraat, et, e, par, beraat etti ve akabinde tahliye edildi. Fakat cezaevinden çıkamadı. Hatırlayınız lütfen bunu bütün e, bununla alakalı yapmış olduğumuz açık radyo yayınlarında da biz tartışmış ve konuşmuştuk. E çıkamadı çünkü başka bir e, soruşturma kapsamında hükümetin iddiası bu yönde başka bir sebeple tutuklandı aynı gün e, ve dolayısıyla da beraat etmesine ve tahliye edilmesine rağmen e, Kavala gerçek anlamda e, tahliye edilmemiş oldu. Şimdi hükümet hep bunun üzerinden gitti bugüne kadar yani dedi ki biz tahliye ettik daha doğrusu yargı mercileri tahliye etti kararı yerine getirdi kararı hatırlayalım ne zamandı karar? E, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde 2019 tarihinde verilmiş bir karardı ve e, Mayıs 2020'de de kesinleşti zaten karar. E, bir büyük daireye vesaire de gitmedi. Çünkü zaten büyük dairede görülecek bir mesele de yoktu Kavala davası açısından. Çünkü zaten öncesinde de verilmiş olan 18. madde yani tutuklamanın başka bir sayıkla kullanılmasıyla ilgili özellikle zaten verilmiş bir içtihat vardı ve o aynı ilkeler uygulandı. Bu i̇lgar o kararında da aynıydı. Rusya'ya karşı verilmiş davalarda da, Ukrayna'ya karşı verilmiş davalarda da zaten ve Gürcistan'a karşı verilmiş davalarda da ki büyük daire kararları var bununla ilgili. Yine aynı şekilde Selahattin Demirtaş iki numaralı büyük daire kararı var. E, dolayısıyla da e, zaten içtihadın belli olduğu bir konuda bu daire bu karar büyük daireye gitmeyeceğini de daha önceki açık radyo yayınlarımızda e, bu yöndeki düşüncelerimizi aktarmıştık. Böyle de oldu. Şimdi e, bu karar kesinleşti. Evet Kavala tahliye edildi o tarihte fakat hükümetin iddiası başka bir Soruşturma kapsamında daha sonra davası açıldı zaten ve gezi davasıyla birleştirildi hatırlayınız lütfen. Ee, Tutuklanmadı mı söylesin. Ben. Buyurun. Burada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, evet. Buyurun. Yani gezi davasında beraat edince e, herkesle beraber e, tutuklu olanlarla beraber tahliye kararı verildi ve bırakılmadı bekletildi. Aslında evet. bekletildiği şey. E, belli değil de önceden sonradan anlaşıldı ki daha evvel tahliye edildiği aynı evet. dosya içinde tahliye edildiği başka bir suçlamayla ilgili bekletildi ve hiçbir sorgusu yapılmadan yeni bir soru sorulmadan yeni bir tutuklama kararı verildi ve e, daha sonra da e, yani o dosya ile ilgili de değil Yepyeni bir suçlamayla yeni bir dava açıldı. Ee, hakikaten e, burada e, ben ben ben açıkça şöyle söylüyorum: Şeytanın aklına gelmeyecek hukuk hataları ve oyunları yapılmaya çalışıldı ama e, her şey o kadar çıplak ve açıktı ki bunu net Türkiye'de hukuktan anlayanlar, hatta hukuktan anlamayanlar hem de dünya bu oyunları e, kabul etmedi. Şöyle söyleyeyim yeni bir suçlamayla yeni bir dava demeyelim çünkü zaten olayları aynı olan Ayim tarafından evet. da Kavala davasında tartışılmış ve özel bir bölüm açılmış olan ve ihlali de kapsayan olaylar bağlamındaki evet. doğru, aynı doğru. soruşturmada aslında bir niteleme değişikliği yapıldı. Bakın bu gerçekten... E, çok önemli bir hukuk olayı. <gülüyor> Bu e, bir hukuk garabeti denebilir e, ya da hukukun gerçekten e, doğru yorumlanmaması ve kanun çerçevesinde anayasa çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ortaya koymuş olduğu ilkeler çerçevesinde uygulanmamasının gerçek anlamda bir örneği. Şu, şöyle düşünün bir kavalak kararı var ortada bir karar var ortada. Kesinleşmiş bir karar var. Bu kararda ee, ele alınmış yani bu kişinin tutukluluğuyla alakalı e, dosyada mevcut ki iki soruşturma dosyasından bahsediyor. Bir tanesi e, gezi davası bir diğeri de daha sonra gezi davasıyla birleştirilen soruşturma zaten. Yani nitelik değiştirilen, e, değiştirilen e, suç isnadı anlamında soruşturma. Dolayısıyla e, bu kararda kesinleşmiş olan 10 Aralık 2019 tarihli kararda bu iki soruşturma da vardı zaten ve dolayısıyla da buradaki e, karar iki soruşturmadaki olayları da kapsayan karar ve çok önemli bir şey söylüyor o kararda. Diyor ki bu kişinin tutukluluğuyla alakalı benim önüme gelen bu iki dosyadaki olaylar kuvvetli suç şüphesini ortaya koymuyor. Dolayısıyla da bu kişinin tutukluluğu kanuna aykırıdır. Ee, hukukilik anlamında, kanunilik anlamında bir ihlal veriyor. Beşinci maddenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birinci fıkrasının C bendi kapsamında. Şimdi bu çerçevede yapılması gereken nedir? Yapılması gereken e, i̇hlalin giderilmesidir. Bakınız yanlış anlaşılan mesele bu. Biz bunu daha önce de tartıştık. Sürekli aynı şeyleri konuşmaktan gerçekten çok hoşlanmıyoruz aslında hukukçular olarak. Ama e, bunun altını çizmekte fayda var. Çünkü ben bir kez daha e, hükümetin cevaplarını da şimdi kararın ekinde okuduktan sonra gerçekten ortada e, doğru bir yorumlama yapılmadığının ee, yine tekrarlandığını gördüğüm için bunu tekrar söylemek istiyorum. Şimdi eğer ortada bir tutuklamanın kanuni olmadığı gerekçesiyle ki bunun anlamı şudur. Bir kişiyi tutukluyorsunuz. Ortada bir takım soruşturma dosyaları var. Bir takım olaylar var. Tutuklama kararına bu olayları koyuyorsunuz. Ve Ahim diyor ki benim içtahadım çerçevesinde, yerleşik içtahadım çerçevesinde buradaki ortaya konulan Konular, delil olduğu söylenen olaylar hiçbir şekilde tutuklamanın yapılabilmesi için kuvvetli bir suç şüphesini göstermiyor. Dolayısıyla da tutuklama kanuna uygun bir tutuklama değil, sizin kanununuza uygun bir tutuklama değil. Şimdi burada yapılması gereken evet bir bireysel tedbir var. Bireysel tedbir nedir? Buradaki ihlalin giderilmesi. İhlali nasıl giderirsiniz? Eğer bir yargılamada, yargılamanın adil olmadığına dair bir ihlal kararı verilmiş olsaydı ne yapardınız? Yeniden yargılardınız ve adil bir şekilde yargılayıp sonuçtan bağımsız olarak bir sonuca varırdınız. Adil bir sonuca varırdınız değil mi? İhlali gidermiş olurdunuz. Ya da ifade özgürlüğünden bir ihlal olduğunu düşünün. E, i̇hlali giderebilmek için ne yaparsınız? Ee, mümkünse eğer yeniden bir yargılama yapılır daha sonrasında da ihlale sebebiyet veren bu durum ortadan kaldırılır bu da beraat kararı ile olur şimdi burada ihlale sebebiyet veren şey tutuklama İhlale sebebiyet veren durumun kaldırılmasının tek bir yolu var İster kabul edin ister etmeyin tek bir yol var o da bu kişiyi tahliye etmek Şimdi dolayısıyla da e, e biz tahliye ettik tamam da Avrupa, Kons Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının tamamını kapsayan şekildeki bir tahliye kararı değil bu. Daha önce zaten kararda ele alınmış bir konudan ve ihlal bulunmuş bir konudan da hala tutukluluğu devam ediyor bu kişinin. Dolayısıyla sadece bu davayı... Gezi davası kapsamında biz beraat etti, tahliye ettik ve kararı icra ettik demekle ne yazık ki bitmiyor bu mesele. Çünkü kararı tam olarak okuduğunuz zaman bu kararın şu an tutuklu bulunduğu dosyayı da kapsadığını, o soruşturma dosyasını kapsadığını da görüyoruz. Karardan bunu görüyoruz. Dolayısıyla da göz göre göre evet bu sonuca varılması aşikar bir durumdu. İhlal kararı. E, dün itibariyle Türkiye hakkında verilmiş oldu. Peki şimdi şunu biraz tartışalım isterseniz. Şimdi ne olacak? Herkes bunu konuşuyor. Şu an ne olacak? Herkes Azerbaycan kararıyla bunu e, karşılaştırıyor. İlgar-Mamadol kararıyla. E, doğru çünkü önümüzdeki tek emsal bu. Başka bir emsal yok. İkinci örnek biziz. 46. maddenin 4. fıkrası çerçevesinde ihlal kararı verilmesinin. Keşke olmasaydı. Keşke Türkiye böyle bir ihlal kararıyla karşılaşmasaydı. Bunun tek bir yolu vardı. Kavala'nın e, ihlal kararının gereğini yerine getirmek. Bunu şununla çok karıştırdılar. E, yanlış bir şekilde. Bu tarafsız ve bağımsız bir yargıcın e, vereceği karara e, bir müdahale midir? Hayır bir müdahale değildir. Tam tersine defalarca söyledik. Ahte vefa ilkesinin bir e, uzantısıdır bu, bir yansımasıdır. Bakınız ben geçtim anayasanın 90. Özürüz maddesinin 5. maddesini buyurun. Burada yani e, bağımsız mahkemenin kararını etkiler derken yerindelik denetimi yapıyor mu demek istiyorlar? Evet yani siz tahliye et diyerek, şu an tahliyeden bahsediyorlar, tahliye et diyerek Tarafsız ve bağımsız bir yargıca talimat veremezsinize demeye, demeye getiriyorlar bunu. Şimdi tahliye et demek, ihlalin giderilmesi için gerekeni yap demek. Bakın bu bir talimat değildir. Ortada bir ihlal kararı vardır. Bizim tarafı olduğumuz bir sözleşme söz konusu. Bu sözleşmeye biz tarafız. İstesek de tarafız, istemesek de tarafız imza atmışız. Ve imza attığımız için de, bu sözleşme ve o sözleşmenin yargı organının verdiği kesin kararlarla da bu sebeple bağlıyız. Dolayısıyla imza attığımız bir sözleşme ve onun vermiş olduğu, yargı organının vermiş olduğu kesin bir kararı icra edip etmeme konusunda sadece Türkiye'nin değil, hiçbir devletin, 47 ülkenin ee, takdir yetkisi yok. Anayasamıza da bunu koymuşuz. Yani, Anayasa'nın 90. Hani, maddesinin 5. Evet, fıkıstı. Lütfen açınız okuyunuz. Bunu... Çok açık der ki usulüne uygun yürürlüğe girmiş temel hak ve özgürlüklere ilişkin sözleşmeler. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Ekonomik sözleşmelerden bahsetmiyoruz. Yatırım sözleşmelerinden bahsetmiyoruz. Temel hak ve özgürlükleri ilişkin uluslararası sözleşmeler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok net. Ya da Birleşmiş Milletler'in sözleşmeleri çok net. Ve bu çerçevede de bunlar kanunun üzerindedir. Kanunla çatışması halinde uluslararası sözleşmelerin hükümleri esas alınır. Usulüne uygun yürürlüğe girmişse. Şimdi bu çerçevede de bakın hepsini aşıyorum. Hepsini aşıyorum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni. Bir yana anlaşmalar hukuku sözleşmesi, temel sözleşme, ahde vefa ilkesi der ki eğer bir devlet bir sözleşmeye imzasını koyduysa <Gülüyor> bu sözleşmede herhangi bir çekincesi yoksa, dolayısıyla da zaten temel hak ve özgürlüklere ilişkin bu anlamda bir çekince olamazdı. Ee, çekincesi yoksa bu sözleşmeyi dürüst şekilde yürütmek, uygulamak mecburiyetindedir. Şimdi tabii ki bunun da istisnaları var. Eğer siz diyebiliyorsanız ki işte... Uluslararası hukuka aykırı bir şey söz konusu burada bir sözleşmenin icrası ya da yürütülmesi için. Şimdi uluslararası hukuka aykırı olabilecek ne var burada? Hukuk devletinin icrası mı? Ya da kanunların gereğinin yerine getirilmesi mi? Anayasanın emrinin yerine getirilmesi mi? Nedir burada uluslararası hukuka aykırı olabilecek şey? Dolayısıyla da Burada ahde vefa ilkesinin zaten Viyana Anlaşmalar Hukuku çerçevesinde herhangi bir devlet eğer bir sözleşmeye imza koyduysa bunu dürüst olarak yerine getirmek mecburiyetindedir. Şimdi bu dürüstlük meselesini şey alıyor... İlgar Mamadov davasında, Azerbaycan davasında biliyorsunuz Azerbaycan'la ilgili ilk defa bir ihlal prosedürü işletildi. İhlal prosedürü çerçevesinde aynen Türkiye ile ilgili şimdi olduğu gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava gönderildi. Mamadov davasında da gönderildikten sonra Mamadov tahliye edildi. Bakınız bu çok önemli. O zamana kadar edilmemişti gönderildikten sonra tahliye edildi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi burada verdiği kararda şunu yapmayacak bu arada burada da çok büyük yanlış anlaşılmalar var mesela diyorlar ki işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdiği kararda işte geriye dönük o başvurucuyla alakalı bütün kararları da ele alacak falan hayır bu karar şöyle bir karar diyecek ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ee, şu ülke işte Türkiye ya da zamanında Azerbaycan ya da bundan sonra başka bir ülke Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinin gereğini yani üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemiştir bu kararı icra etmeyerek. Bu karardan çıkacak karar bu olacak. Türkiye'nin çok önemli bir sorumluluğu ihlal ettiğiyle alakalı bir karar çıkacak. Azerbaycan'da çok, çok özür dilerim. Ya bu Tabii icra meselesi. Bu icra meselesi yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının e, icrasının denetimi icrası meselesi ve 46.4 prosedürü e, bana göre bilmiyorum ama çok uzman değilim bu konuda çok e, üst düzey bir teorik Östans tartışmada yürütemem. Fakat fakat bir takım bireysel önlemler açısından 46.4 fuzuli bir hükümdür, fuzuli bir prosedürdür. Bunu niye söylüyorum? Şöyle. Şimdi... Siz aile mahkemesinden bir nafaka kararı alıyorsunuz. Sonra onu götürüp icraya veriyorsunuz. İcra müdürlüğünde yapılan işlemler sonrasında vatandaş nafaka borcunu ödemiyor. Siz tekrar mahkemeye dönüp, ya acaba burada e, bu vatandaş borcunu ödedi mi, ödemedi mi, bu sizin vermiş olduğunuz kararı infaz etti mi, etmedi mi diye yeniden bir karar istiyorsunuz. Bakın bunu şöyle anlarım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özellikle e, mevzuatı, yani konseye üye ülkelerin mevzuatlarına ilişkin bu genel önlemlere ilişkin hükümlerle ilgili elbette ki e, bunu anlarım. Örneğin 314 kanunluk unsurları taşımıyor, belirsizdir, öngörülebilir değildir gibi bir hüküm verilmişse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dolayısıyla bakanların e, kom komitesi bunu takip ederken Türkiye 3TCK 314'teki e, bu e, sıkıntıları giderecek şekilde bir takım yapısal reformlar yaparsa, Bunların yeterli olup olmadığı noktasında, Türkiye'nin ödevini yerine getirip getirmediği noktasında elbette ki bakanlar komitesi yeniden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat ederek acaba sizin bu hükmünüz yerine geldi mi, gelmedi mi diye yeni bir karar alabilir. Ama yani kalkıp derhal serbest bırakılması gereken iki insandan bahsediyoruz. Kavala Demirtaş. Şimdi bakanlar komitesi önündeki bu dosyada Türkiye hala bu iki insanı tahliye etmemiş iken Yeniden bireysel önlemler açısından diyorum, yani derhal serbest bırakma. Sadece bununla sınırlı olarak söylüyorum. Şimdi bunun üzerinden tekrar bakanlar komitesinin, a üçte iki şey oylama yaptık, üçte 2 çoğunlukla tekrar Ahime gönderdik. Ahime de şey soruyoruz. Bireysel önlemler açısından Türkiye sizin vermiş olduğunuz bu ihlal kararını gereğini yerine getirdi mi, getirmedi mi diye soruyoruz. Yani bu, bakın bu insan haklarını koruma mekanizmasını gerçekten etkileştiren zamana yaymak suretiyle de yani adalete erişim hakkını bizzat kendi içerisinde ihlal eden bir hal alıyor. Bir bana göre 46 4 prosedürü bireysel önlemler açısından özellikle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı açısından örneğin Haval'ın serbest bırakılması, örneğin Demirtaş'ın serbest bırakılması noktasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yeniden müracaat edilmek sizin doğrudan Bakanlar Komitesi'nin aslında ne gerekiyorsa bu yaptırımları Yaptırım prosedürünü doğrudan başlatması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu anlamıyorum. Gerçekten fikrini evet. almak istiyorum. Tabii tabii yani şöyle bu zaten en çok tartışılan mesele bu. Bireysel önlemler açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tekrar sevk edilmesi bir kısır döngü oluşturuyor. Çünkü en fazla buradan çıkacak nedir? Ee, yeni bir ihlal kararı. Bu yeni ihlal kararı da Türkiye'nin ya da herhangi bir başka devletin e, bu maddeyi ihlal ettiği ve yükümlülüklerini ihlal ile ilgili. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tıkandığı nokta şurası. Egemenlik etkisi. Dolayısıyla da bu kişiyi başka türlü zaten siyasi bir takım e, bu şekilde alınan kararlarla... E, yönlendirmeler söz konusu olmadan ilk derece mahkemesinin yerine geçerek bunu yapamayacağına göre bir uluslararası mahkeme tıkandığı yer tam olarak burası bir anayasa mahkemesi değil ya da yani ülke içerisinde bir mahkemeden bahsetmiyoruz. Egemenlik yetkisi o ikni kullanan bir devlete dışarıdan bir müdahaleden bahsediyoruz. Dolayısıyla da kısıtlı kalıyor imkanları. Çok haklısın. 46. maddenin 4. fıkrasının e, fuzuri olması demem ben ama daha da güçlendirilmesi ve başka siyasi yaptırımların belki direkt uygulanmasına yol açacak şekilde... E, yeniden ele alınması gerekebilir. Avrupa Konseyine yapacak. Yani bir tık şeyi yani edilmiyorsa istis, mesela kişi özgürlüğü güvenliği noktasında derhal serbest bırakma gibi kararlarda bu bu tarz sert bireysel önlemler açısından bir takım istisnalar getirilebilir. Yani bu evet. yeniden ahime başvuru vesaire. Oradan muaf tutmak suretiyle doğrudan devam edilebilir diye düşünüyorum <gülüyor> Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde evet. e, bununla alakalı işte oy hakkının e, elinden alınması, e, temsil yetkisinin elinden alınması ya evet, da çekilmeye evet. davet etmek gibi doğrudan yönlendirmeden bahsediyorsun evet. ama e, zaten bu şu olacaktır öyle söyleyeyim e, şahsi kanaatim. E, Azerbaycan örneğinde biraz daha uzun sürdü bu. Yaklaşık bir yıla yayıldı yanlış hatırlamıyorsam ihlal kararının çıkması. E, fakat o ilk örnekti. E, elbette ki ahim ne kadar kısa sürede toplanıp Azerbaycan'da da duruşma yapılmamıştı zaten ne kadar kısa sürede bunu yaparsa tabii ki o kadar kısa sürede bakanlar komitesinden artık iş top çıkıp Avrupa Konseyi parlamenterler meclisine daha kısa sürede gidebilecektir. Dolayısıyla da siyasi yaptırımlar elbette ki gündeme gelebilir. Şimdi şu an unutmayın Türkiye zaten siyasi denetim sürecinde hala bu süreç bitmedi. 2017'de başladı biliyorsunuz ki. Bunlar çok önemli konular dolayısıyla. Özellikle bu sürecin tekrar işletilmeye başladığı bir ülkeyle alakalı. E, 46.4 anlamında evet yaptırımlar meselesinin bir kısır döngüden nasıl çıkartılabileceği ve daha etkin şekilde siyasi yaptırımların uygulanmasının nasıl güçlendirileceğini mahkemenin oturup Avrupa Konseyi'nin bana göre de yeniden düşünmesi lazım. Çünkü çünkü bu sadece Türkiye ile alakalı bir şey değil. Şimdi şöyle düşünün. Evet, tabii, tabii. Ee, şöyle düşünün. Ee, burada artık gören her devlet ee, bunun Polonyası var, Macaristan'ı var, İngiltere'si var. Zaten Rusya yapıyor. Azerbaycan zaten yapıyor. Şimdi başka ülkelerde e, bu konuyu ele alıp e, o zaman hani buysa mesele, kısır döngüyse mesele e, kimse icra etmesin o zaman. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de güvenilirliğini ve e, bu anlamda sarsacak bir yola doğru gider ki İngiltere de bunun adımlarını atmaya başladı. Hatta, hatta konsey... Konseyin varlık sebebinin... Ama, ıı, anlamı, evet. Ama varlık sebebi çok net. Konseyin varlık sebebi insan hakları, demokrasi, hukuk e, demokrasi. Zaman, o zaman bu kadar insan haklarının ihlalinin bu kadar uzun süre engellenemeyeceği bir kurum, Hakikaten bir, bir anlamı yok. Varlık ve... sebebini sorgular duruma getirir. Dolayısıyla evet bir reform sürecine o anlamda girmeleri gerekir. Ben kaldığım yeri tamamlayayım. Süremizde e, zannediyorum ki bitti. E, diğer bölümle alakalı müdahale etmek istemem. E, o da çok önemli çünkü çok önemli bir karar verildi. E, dokunulmazlıklarla alakalı. Şunu söyleyeyim. Şimdi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Azerbaycan'ı sevk ettikten sonra Azerbaycan dediğim gibi tahliye etti. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdiği kararda şunu söyledi. Her ne kadar tahliye edilmiş olsa da artık bu iyi niyetli bir... E, yerine getirme değildir yani sen onu zamanında yapacaktın dedi ve son tahlilde yine ihlal kararı verdi son tahlilde Mamadon beraat etti bütün suçlamalardan beraat etti fakat ne oldu bu adamın bu başvurucunun yıllarına mal oldu bu süreç dolayısıyla şu anlamda Mahsuniye kesinlikle katılıyorum evet sonunda belki de bir icra söz konusu olacak. Kaç yıl sonra, üç yıl sonra, dört yıl sonra, beş yıl sonra bilemeyiz ne olacak. Ee, ama e, Azerbaycan'da olduğu gibi olacak ya da olmayacak onu biz öngöremeyiz. Ama bu hakikaten bir bireyin temel hak ve özgürlükleri ihlal edilmiş bir bireyin e, ihlal kararına rağmen yıllarının feda olmasına e, cezaevinde e, ailesinden ayrı e, ve bir ihlal kararıyla yaşamaya İhlal kararı olmasına rağmen bu ihlalle yaşamaya mecbur bırakılmasına sebebiyet verecek bir olay. Bu o kişiyi doğrudan ilgilendiren bir olay. Ama e, ihlal prosedürünün işletilmesi şu an aslında e, Türkiye'deki bütün bireyleri ilgilendiren bir olay. E, çünkü bu şu anlama geliyor. Yani bir devletin e, yükümlülüklerini, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve bundan dolayı da hakkında bir ihlal kararı verilmiş olması emin olun sadece o başvurucuyla ilgili bir şey değil bütün bireyleri etkileyecek etkileri olan bir mesele çünkü evet. buradan sonrası artık siyasi prosedürün işletilmesi olur ve bu herkese etkilen bir hukuk güvenliği vermiyor demektir yani hukuk güvenliği vermeyen bir devletin yönetimindeyiz demek bu da korkunç bir şey yani Evet bu, bu çok önemli. Yani eğer biz Avrupa Konseyi'ne tarafsak dediğim gibi e, insan hakları, demokrasi hukuk devleti e, ayakları üzerinde yükselmiş bir mekanizmanın kurucu sıfatıyla e, üyesiysek e, bu yükümlülükleri yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bu sözleşmeden kaynaklanan bir hükümlük. Duygu Hanım, ee, o zaman bir de şeyi söyleyelim. Bu süreç yani yeniden işte e, mahsuni arkadaşımızın da söylediği gibi yeniden işte mahkemeye gidiş süreci ve sonrası ne kadar daha sürer onu da söyleyelim sizin zamanınız az, az kaldığı için. Yani ben çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum çünkü önümüzde bir Azerbaycan emsali var. Ee, dediğim gibi orada bile oradaki e, sürecin uzamasının sebebi yanlış hatırlamıyorsam eğer öyle diye hatırlıyorum çünkü e, bir hakimin e, geri çekilmesini talep etmişlerdi. Yani şeyden büyük daire panelinden çekilmesini talep etmişti Azerbaycan. Usulü bir takım itirazları olmuştu. Dolayısıyla da o süreç uzamıştı biraz. Yani hani bir yıla yaklaşmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ezbere konuşuyorum çünkü ama dediğim gibi usulü bir takım... E, Meseleler vardı orada. Onunla ilgili karar verilmesi gerekiyordu. İlk, ilk, ilk olduğu için de temel ilkelerin böyle Tabii bir işdadın geliştirilmesi Tabii açısından ki. biraz üzerinde ya. çok durdular sanırım. Öyleyim. Ben o kadar uzun süreceğini zannetmiyorum. Yani e, hakikaten zannetmiyorum. Çünkü ilkeler belli. Yapılacak şey belli. E, dolayısıyla da e, herhangi bir usulü problem söz konusu olmazsa dediğim gibi itirazların incelenmesi vesaire e, bu büyük ihtimalle e, çok daha kısa sürecektir. Evet. O zaman Aynur Hanım bu bölümü tamamlamış oluyor muyuz? Evet evet ben Duygan'ıma çok teşekkür ediyorum. E, aradan sonra encü kararı ve milletvekillerine etkisi, e, demokratik hayata etkisiyle devam edelim diyorum. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim Duygan. Ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoşça kalın Ağzına o sağlık. Zaman, Teşekkürler. O zaman Ruhi Sudan Mahsus Mahali dinledikten sonra programımıza devam edelim. 95 noktada açık Radyo hukuk güvenliği programına devam ediyor ee, ilk bölümümüzde e, duyganımla Kavala kararını ve konseyin e, yürüttüğü süreci olası sonuçları ve süreyi konuştuk şimdi e, çok önemli bir karar daha verildi e, Avrupa İnsan hakları Mahkemesi tarafından o da Türkiye'de e, dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili bir karar bunun anayasal dayanaklarını ve e, sürecini konuşacağız. Ama önce hem bu kararı hem de bu kararı ilgilendiren fiili durumu e, Avukat Mahsuni Karaman arkadaşımızdan dinleyelim. Tekrar hoş geldin Mahsuni'ciğim. Merhabalar, merhabalar var abi. Şimdi tabii böyle biraz geriye doğru gidip hani bu karar nasıl çıktı, ne oldu, bu başvurular neden yapıldığı biraz konuşalım isterim. Ee, 7 Haziran seçimleri, 7 Haziran 2015 seçimlerinden hemen sonra 28 Temmuz 2015 tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı bir çağrı yaptı. Bu milletvekilleri bunun bedelini ödemelidirler. Fert fert, birey birey ödemelidir diye bir çağrısı olmuştu Yasama Meclisi'ne. Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde. Daha sonra bu çağrısını birkaç kez daha tekrarladı. Son olarak eğer hafızamı yanıltmıyorsam 2016'nın hemen başında Ocak ayında daha sert bir tonda bunu dile getirdi. Dolayısıyla çalışmalar, yani dokunulmazlıkların kaldırılması yönündeki faaliyetler de o sıra yoğunlaşmaya başladı. HDP'li vekiller hakkında o sırada mevcut olmayan soruşturmalar bir anda patlayı verdi. Bir anda o soruşturmalar, e, soruşturmaların sayısı hem arttı hem de o soruşturmalar üzerine düzenlenen tezkere Yığın yığın oluşturularak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, işte Adalet Bakanlığı'na ve ilgili birimlere gönderildi. 20 Mayıs 2016 tarihi itibariyle de 20 Mayıs 2016 tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olan fezlekeler yönünden dokunulmazlıkların askıya alması şeklinde, yani dokunulmazlık müessesesinin geçerli olmayacağı şeklinde bir şey yaptılar. Bir e, anayasal düzenleme yaptılar. 8 Haziran ee, 2016 günü yayınlanan e, yürürlüğü de yayınlanmayla evet. birlikte yürürlüğe giren 6.788 sayılı 18 sayılı iki maddelik bir kanun ve bu Doğru. kanun anayasanın 83. maddesinin ikinci fıkrasını e, geçici bir e, ek maddeyle o 20. maddeyle geçici askıya, 20 aldı. Evet. askıya aldı az alınan madde dokunulmazlıklarla ilgili maddeydi ve ikinci fıkrası aynen şuydu milletvekilleri biliyorsunuz o maddede şu sayılır dokunulmazlık şunları kapsıyor milletvekili milletvekili olduğu süre boyunca tutulamaz tutuklanamaz sorgulanamaz yargılanamaz temel dört tane kural var dolayısıyla milletvekili milletvekilliği süresince bu yargı tasarruflarına tabi tutulamaz fakat bu bahsi geçen az önce senin de söylediğin abi bu hüküm ile geçici hüküm ile 20 Mayıs 2016 tarihine kadar geçerli tezlerseniz özür dilerim küçük bir düzeltme yapalım. Meclisin kararı olmadıkça bu tutulamaz evet, e, Tutuklanamaz, yargılanamaz. E, hatta e, yine 83. maddenin başka bir fıkrasına göre de haklarında hüküm kesinleşmiş olsa bile infaz edilemez. İnfaz bile edilemez. Doğru. Evet, Ama Doğru. bu haklarındaki verilmiş hüküm kesinleşmiş olsa bile infaz edilemez hükmü e, anayasada durmasına rağmen, burada bir değişiklik yapılmamasına rağmen adeta e, sizin de şimdi anlatacağınız gibi infazlar yapıldı. Doğru. Doğru. Bu anayasa değişikliği geçtikten sonra hatırlarsanız o tarihte... CHP'li bir kısım ve, milletvekillerinin de desteğiyle 77 e, milletvekilinin bir başvurusu söz konusu olduğu Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi konu yönünden kendisinin yetkisiz olduğunu bak bakamayacağını söyledi. Çünkü çünkü söz konusu değişiklik bir anayasal değişikliği olduğu için anayasa değişiklikleri de sadece şekil yönünden denetime tabi olduğu için Anayasa Mahkemesi bunu esasdan inceleyemeyeceğini şekil yönünden de zaten Yeterli sayıda milletvekilinin bu anlamda bir başvuru yapmadığını söyleyerek reddetti. 8 Haziran tarihi yani bu anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi tarihi milat alınarak milletvekilleri yönünden bireysel başvurular yapıldı. Bu bireysel başvurular yani bir anayasa değişikliği nedeniyle 55 yanılmıyorsam 55 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması nedeniyle bir hak ihlaline yol açtığı, hak ihlali iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi doğrudan gidildi. Herhangi bir anayasa mahkemesine bir bireysel başvuru da yapılmadan başvurular yapıldı. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinde hükümet bu konuda da itirazda bulunmuştu. Yani bireysel başvurular yapılarak, iç hukuk tüketilerek, o olağan iç hukuk yolu tüketilerek, ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılması gerektiğine ilişkin ön itirazlar vardı. O itirazlar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından reddedildi. Toplam yani Encu kararı toplam 40 kişiye ilişkin bir karar. 40 milletvekiline ilişkin bir karar. Bu karar son 40 kişiyi kapsayan bu karardan daha önce hatırlarsanız Filiz Hanım'la ilgili pilot kararını açıklamıştı mahkeme. Filiz ile ilgili bir karar vermişti. O kararda da zaten bugünkü kararın öncü kararıydı. Ve bugün bu 40 milletvekilinin başvurusuyla ilgili toplu olarak verilen kararda da zaten Kilis kararına e, yoğun olarak atıf var. Bir de e, Demirtaş'ın Büyük Daire kararına atıf var. E, aslında Demirtaş Büyük Daire kararında Open Hakları Mahkemesi zaten bu konuda temel ilkeleri ortaya koymuştu. Yani o ilke şuydu, e, Venedik Komisyonu'nun görüşünü paylaştığını söylemişti. O görüş de şuydu Venedik Komisyonu'nun ahimce de benimsenen görüşü. E, Anayasa yapma yetkisi ve usulü kötüye kullanmak suretiyle bu hüküm getirildi deniliyordu. Hem Venedik Komisyonu'nun ve Büyük Daire'nin de paylaştığı görüşte, e, tespite e, bu şekildeydi. Daha sonra da dokunulmazlıkların kaldırılmasının bu milletvekilleri açısından nasıl bir akıbete, nasıl bir yargısal tacize uğrayacağı noktasında bir ön görülebilir bir belirlik ilgesi taşımadığını söyleyerek ihlal kararı vermişti. Aslında büyük daire kararı zaten dokunulmazlıklarla ilgili yapmış olan başvurularda da böyle bir karar verileceğini zaten gösteriyordu. Yani doğrusu ee, biz Büyük Daire kararını e, inceledikten sonra, e, okuduktan sonra anladık ki evet bu dokunulmazlıklarla ilgili de bu yönde bir karar çıkacak. Fakat doğrusu kişisel olarak beni tatmin etmeyen bir kısım arkadaşlar da aynı fikirde e, yönleri de var bu kararın. E, o da şu, dikkat ederseniz bu karar bu milletvekilleri açısından müşahhas bir karar haline getirilmemiş. Yani öznel durumlar ortaya konulmamış. Bundan neyi kastediyorum? Şu, karar temel ilke olarak şunu söylüyor, dokunulmazlıklar öngörülemeyecek şekilde ortadan kalktı, kaldırıldı. Dolayısıyla bu dokunulmazlıklar sadece biri hariç HDP milletvekillerini hedef alıyordu. Zaten bu anayasa değişikliğinin genel gerekçesinde de terörle mücadeleye katkı sunacağı vurgusunu da yine e, karar işliyor. Hatta ve hatta Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla bu sürecin başladığını da söyleyerek e, meselenin biraz siyasal boyutuna sahipine de vurgu yapan bir karar. Ama bu karar, örneğin dokunulmazlıklar bu şekilde usula aykırı kaldırıldıktan sonra her bir milletvekilinin nasıl bir yargısal tacize tabi tutulduğunu söylemiyor. Mesela mağduiyet düzeylerinden bahsetmiyor. hakkında açılan kaç dava olduğundan bahsetmiyor. E, ya da Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısı, nedeniyle fezlekelerin nasıl hazırlandığı ya da soruşturmaların nasıl hemen başlayıp fezlekelere bağlanarak e, diyelim e, işte dokunulmazlıkların kaldırılması kapsamına alınması için ne hızla gönderildiğinden bahsetmiyor veya bir miflifkli açısından sadece dokunulmazlıklar kaldırıldıktan sonra tek soruşturma tek yargılama yapılırırken e, örneğin demir taş açısından farklı boyutuyla e, yüzlerce tezlekenin düzenlenerek 50-60'a yakın davanın açılmasından bahsetmiyor. Ya da bilemiyorum yani hali hazırda Demirtaş'ın mevcut tutukluluğunun da bununla ilgisi olduğundan da bahsetmiyor. O açıdan e, aslında biraz biz bu kararın e, bu kadar böyle e, ilkesel bir karar olmaktan ziyade daha bu detaylara da giren e, bir karar bir, e, olmasını bekliyorduk. Karar da yok. Bu durumda benim söylemem gerekir. Zaten sanırım bana ayrılan bölümün bir kısmını da buna ayırmam isteniyor. Bari abi öyle mi? Yani tabii ne tabii oldu? Ki, kim nasıl etkilendi? Ne oldu? Mesela çok hızlıca bir şekilde söyleyeyim. <gülüyor> Demirtaş halen Pobani dosyası tutuklu. Dokunulmazlığı kaldırıldığı için tutuklu. Bu nedenle tutuklu. 60 ayakın dosyası var. Birçok dosyası birleştirildi. Yetmedi Demirtaş dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra anayasa ayıklı bir şekilde kaldırıldıktan sonra bir dosyadan hüküm giydi. 4 yıl 6 ay ceza aldı. O hüküm infaz edildi. Şu an sadece tutuklu. Keza figen Yüksekdağ Komani dosyasından halen tutuklu. Daha önce yine dokunulmazlığı kaldırıldığı için yargılanmasına devam edilerek hüküm giydi ve infaz edilen cezaları var. Dediğim gibi halen o da tutuklu. Gülsel Yıldırım bir başka milletvekili halen tutuklu. Üç, şu an tutuklu milletvekilimiz var. Yani bu tutuklama kararı, mevcut tutuklulukları doğrudan 8 Haziran 2016 tarihinde kaldırılan doğrudan dokunulmazlıklarla ilgilidir. Özür dilerim Mahsunicim. Tabii şu anda tutuklu üç milletvekili var ama neredeyse... E, bütün bu dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin tamamına yakını uzun yıllar gezaevinde tutuklu kaldılar. Doğru. Hatta ben kat, e, e, şey yaptım yani şimdi bir liste çıkardım. E, vakıf olabildiğim kadarıyla liste çıkardım. E, örneğin e, tutuklu değil Altan Tan mesela. Tutuklu değil Ayhan Bilgen, Ertuğrul Kürkçü bunlar da Kobani dosyasında. Ayhan Bilgen biliyorsunuz uzun süre tutuklu kaldı tahliye edildi. Evet. daha sert sert sertini söyleyelim? İdris Valüken hüküm giydi. Halen hükmü devam ediyor. İnfazı devam ediyor. Ferhat Encü hükümlü hale geldi. İnfazı bitti. Selma Irmak hükümlü. Sırı Süreya Önder hüküm giydi. İnfazı devam ederken Anayasa Mahkemesi hile kararı verdi. Daha sonra yeniden yargılama yoluyla beraat etti. 12 milletvekili hali hazırda vekilliğe devam ediyor ama birçok dosyaları var. 15 milletvekili açısından keza yine bu şekilde dosyalar var. Bunların birçoğu arada tutuklandılar, tahliye edildiler. 2 ee, kişi öldü, iki milletvekilimiz öldü. Dolayısıyla yani e, aslında bu dokunulmazlıklar meselesi bu açıdan çok hayat. Yani işin bu boyutuna bakıp bu dokunulmazlıkların, bu milletvekillerinin hayatına nasıl dokunduğunu, e, dokunduğunun fotoğrafını çekmek ve siyasal alanı da bir şekilde nasıl dizayn e, ettiğini de e, o sonuçları da aslında vurgulamak gerekiyor. E, o tarihten sonra zaten hem kurumsal olarak HDP bir hedef haline getirildi. Bugüne kadar o sürüyor. E, hem de bireysel olarak biletvekillerinin durumu da e, bu şekilde. E, şimdi ne olacak yani ne yapılmalı? İyi bu bu karar bir ifade hürriyetinin ihlali kararı alalede bir karar gibi görünüyor sonucu itibariyle. Ee, dışarıdan bakılınca böyle. Kişi başına 5000 euro tazminata hükmedilmiş ifade hürriyetlerinin ihlaline ilişkin bir karar. Ama böyle değil. Yani bu ihlal kararının dayandığı mesele dokunulmazlıkların kaldırılması meselesi. Dolayısıyla eğer siz dokunulmazlıkları ana aykırı bir şekilde kaldırmış iseniz ve o dokunulmazlıkları da kaldırdıktan sonra yüzlerce, neredeyse binlerce soruşturma Yüzlerce yargılama, koşturma açmış, milletvekilerini tutuklamış, bir kısmını hükümlü kılmışsanız, bir kısmı halen tutuklu ve hükümlü ise, peki ne olacak? Yani bu yargı, bu yargı tasarrufları'nın hukuken anlamı ne olacak? Yani şöyle ben bazen düşünüyorum, şöyle bu mesela, mevcut infazları nasıl etkileyecek? Nasıl bu kararın nasıl bir icra kabiliyeti var veya icra? edilemezlik kabiliyeti var değil mi? Aslında evet, bu bu, bu, bu konu, çok yani, önemli. Bu, bu, bu konu yani bu karar başlı başına bir akademik tartışmayı gerektiriyor ama e, biz gene şu anda fiili durumu konuşalım. Mahsun Kesinlikle hocam. yani o, o aslında e, akademik bir tartışma tabii ki de yapılabilir ama o akademik tartışmalar eğer somut e, alanda bir etki doğuruyorsa e, fayda sağlar. Dolayısıyla Sırf o akademiyede havale edip biz burada acaba duracak mıyız? Hayır durmayacağız. Yani bu kararı alıp hükümlü olanlar açısından yeniden yargılama istememiz lazım. Tutuklu olanlar için derhal tahliye kararı isteyip mevcut yargılanmalarında yapılan bütün yargısal işlemleri soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin sil baştan yeniden yapılmasını istememiz gerekiyor. Yani bunları birebir sahada bizler işte icracılar olarak e, avukatlar olarak bunları talep etmemiz gerekiyor. Şöyle düşünün, yani Demirtaş teorik olarak söylüyorum, hakkındaki isnatlardan dolayı ne zaman yargılanabilir hale gelebilirdi? Bu soruyu sormak lazım. Durup düşündüğünüz zaman Demirtaş cezaevinde de olsa 24 Haziran 2018 tarihinden sonra vekilliği son buldu. Milletvekili sıfatı o gün itibariyle kalktı yani 2018'den sonra. Dolayısıyla Demirtaş hakkında yürütülen tüm soruşturma, tüm kovuşturmaların bence... 24 Haziran'da 25 Haziran, 25 Haziran 2018 tarihine geri gitmesi gerekir ve tamamının sil baştan oradan yeniden başlaması gerekiyor. Yani siz Demirtaş'ı e, yargılamışsınız, hüküm e, vermişsiniz, hükmü infaz etmişsiniz. Dolayısıyla eğer siz bunların tamamını bu yargısal tasarrufları, hatta da hatta bu dokunmazlıklar sonrası yapmış bütün idari tasarrufları dahi ortadan kaldırmazsanız o zaman bu kararın hiçbir anlamı olmayacaktır. Türkiye açısından işte 5 bin euro tazminat ödedim. Kusura bakmayın. E, anayasayı e, aykırı bir şekilde kaldırdım. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni de ihlal ettim. E, mesele değil. Ama oysa, bu, oysa, olmalı. oysa bu dokunulmazlıklar sadece ifade özgürlüğü değil. Halkın sözcüsü olanların ifade özgürlüğünün ötesinde temsili demokrasinin parlamenter demokrasinin ve parlamenter demokrasinin yürüyüşünün temelini oluşturan bir durum bu dokunulmazlıklar. Eğer milletin vekili millet adına, halk adına düşündüklerini seçimler öncesi seçim sırası e, meclis kürsüsünden konuşup anlatamayacaksa evet. bunun, bunun yani parlamenter demokrasiyle alakası yok. Hatta öyle bir şey ki yani parlamenter demokrasinin ortaya çıkışını bir anlamda 1789 Fransız İhtilali desek işte Montesquieu'nun kuvvetler ayrılığı rejimini bu ilke yani e, dokunulmazlıklarla ilke, ilke en az 100 yıl evvel 1689'da Bill of Rights haklar beyannamesi ile İngiltere'de kabul edilmiş ve 18. yüzyılın sonuna doğru bütün Avrupa'da artık e, e, temel bir e, e, norm haline, kural haline getirilmiş ve şimdi siz bu e, temel sistemin içinden milletvekillerini beğenmediğiniz konuşmaları, beğenmediğiniz tartışmaları için alıyorsunuz, tutuyorsunuz, tutukluyorsunuz, yargılıyorsunuz, mahkum ediyorsunuz ve anayasanızda hüküm bulunmasına rağmen hakların da kesinleşmiş bir Mahkumiyet kararı olmaz, olsa bile infaz edemeyeceğiniz şekilde infaz ediyorsunuz. Haklarında kesin bir karar yokken bile infaz ediyorsunuz. Bu evet. hakikaten e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tespit ettiği önemli bir siyasi karar. Ama tıpkı daha belki Kavala kararında da söylediğiniz gibi bunların icra kabiliyeti olacak şekilde verilmesi lazım diye düşünüyorum evet. ben bari abi yani bu işaret ettiğiniz husus gerçekten önemli. Aynı zamanda bu kararın bir başka yönüyle eleştirisi de olabilir. Yani siz milletin vekillerinin ifade hürriyetinin ihlal edildiğini söylüyorsanız onların daha sonrasında da bu dokunmazlıklar kaldırıldığı için yargılandığını, tutuklandığını, hüküm giydiğini de bu şekilde kabul ediyorsanız o zaman şunu da demeniz lazım. Yani bu seçme seçilme hakkının ihlali kararı da vermeniz gerekirdi bununla birlikte. Yani A, milletin vekili konuşamıyorsa dolayısıyla da milletin seçme hakkı ihlal edilmiştir buradan yani işin o boyutu da biraz sanki bana göre eksik kalmış bilmiyorum kişisel olarak ben öyle düşünüyorum ama bu icra meselesi dediğiniz çok önemli yani bu e, milletvekilleriyle ilgili bu, bunun icrası e, bence bütün bu yargısal tasarrufları sil baştan yeniden yapılması ve öncelikle de bu özellikle hükümlü vekiller açısından infazın durdurulması, yeniden yargılama tutukluların derhal tahliyesi e, ve soruşturmada kovuşturmalarının da yeniden yapılması. Şimdi bir şey daha dikkat çekeyim. Bir, şimdi kıyas yapmadığımız zaman somut kıyaslar aslında daha öğretici oluyor. Yapmadığımız zaman soyut kalıyor. Bahri abi TCK 301 soruşturma e, için izin isteniyor değil mi? Yani şöyle düşünün. Evet, bakanlıktan TCK... izin gerekiyor. İzin Bu istiyor. arada vaktimiz de çok az kaldı e, Mahsuni'cim. Toparlama yaparsan çok seviniriz, evet. TCK 301 açısından soruşturma izni, 299 açısından kovuşturma izni. Mesela memurlar ve diğer e, kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanunda yine lüzumu muhakeme eski deyimle e, gibi kararlar alınması Avukat, gerekiyor. Avukat, hakim, savcı ve noterler. Dolayısıyla yani bunların tamamı eğer konuşturmaya geçmişse bu izinler alınmamışsa nasıl durma kararları veriliyor ise bunların gereğinin yapılması gerekiyor ise milletvekillerinde bu husus daha cep düzenlenmiş. Dolayısıyla bu e, gerçekten bir yargılama engelidir, bir soruşturma engelidir. Bırakın soruşturma, tutma engelidir. Ortada bir soruşturma Geza yokken milletvekili tutamıyor. Ceza mahkemesi evet. şartıdır. Ön şarttır, çok sert bir şarttır. Dolayısıyla yani burada bu basit diyelim işte diğer izin prosedürlerinde ya da yargısal engeller varken, soruşturma engelli varken a, almak, uymak zorunda olduğunuz o, o hususlarda bir durma kararı a, ya da soruşturma ya da koğuşturma işlemi başlatmanız gerekiyorken Milletliklerden haydi haydi. Artırsan, haydi haydi tekrarlanması lazım. Evet. Evet, ben de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, Venedik Komisyonu kararında, İnsan Hakları Mahkemesi e, kararında, Venedik Komisyonu raporunda zaten atıfta bulunuluyor ama onun gerisinde kalan bir karar. Çünkü Venedik Komisyonu 6718'i değerlendirirken. Bunun geçici ad hoc ama asıl ad hominem yani kişiye yönelik olduğuna dikkat çekmişti ve yalnızca belirli kişiler hedef aldığımızı da getirmişti. Hem bu rapora atıp yapıp hem de raporun ne uygun şekilde geniş bir yorumlama yapmaması İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir eksiği. Bunun hem Berberoğlu kararında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlarla hem de bu bir parlamento kararı mıydı, anayasa değişikliği miydi, iptal kararı davasını kim açardı, yanlarıyla ayrıca tartışılması gerekiyor. O yüzden ben e, Mahsuni Bey'den bir sonraki en yakın bir programda, belki bir sonrakidir ama en yakın bir programda işin bu yanlarını da kişisel düzeydeki evet. mağduriyetlere de dikkat çekerek ele almak üzere tekrar kurulumuz olması için söz vermesini e, dilerim. Evet, tabii Çocuk ki memnuniyetle. Memnun, memnuniyetle sizin, sizin işaret ettiğiniz bu hususu Büyük Daire kararı daha detaylı aslında irdeliyor. Evet. E, Demiktaş evet, evet. Büyük Daire kararında bu vurgular daha yoğun, daha bir evet. e, bir şeyle alınmış. Ve yükselinde muhalefet şerhi tekrar Doğru. bu anlamda. Bunlar çok ciddi. Bir sonraki programda ya da en kut programda bunları konuşmak üzere diyelim o zaman. Çok çok teşekkür ederim. çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Tekrar görüşmek sağ olun. üzere. Görüşmek Anladım. dileğiyle. Sevgiler, saygılar. Sağ olun. sağ olun. Görüşmek üzere. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Selahattin arkadaşımıza ve açık radyodaki emeği geçen bütün arkadaşlara da teşekkür ederim.